Ağabey Allah'tan rızamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahir Rabbi al-Aalim. Sırrat ve salam olsun size, sade al-awalin ve al-akhirin. Ve İlahi gemi el-Mübeyi ve el-Mursaleen. Ve İlahi gemi el-Bulayi. Ve alhamdulillahir Allah'ın el-ismal hüsnasını anlamaya çalışıyorduk. Yani Rabbimizi güzel isimlerinden tanımaya çalışıyorduk. Rabbimizin güzelliğini anlamaya, tanımaya çalışıyorduk. Sıra Allah'ın El-Hakim ismine gelmiş. Müzum sırasına göre 21. isimdir. El-Hakim Allah'ın ismidir. Hikmet sahibi demek, hikmet hükmünde tam isabet eden demektir. Her hikmetle hükmeden, her hükmünde tam isabet eden, her şeyi yerli yerinde yapan, yaratan, işini eksiksiz, hatasız, kusursuz yapan, demektir. Buna beraber hakim her neyi yaparsa, her neyi yaratmışsa mutlaka bir gayesi, bir amacı, bir muradi vardır. Allah hiçbir şeyi boş yere yaratmamış, her neyi yaratmışsa onu hak ile yaratmış buyurdu ayet-i kerimede. Hakkın zıtı batıldır, batıl boş bir şey demektir. Allah hiçbir şeyi boş yaratmamıştır. Bu hem onun yaratması için böyledir, hem oraylarda, meselelerde bu böyledir. Her işinde mutlaka bir hikmet vardır, bir sebebi vardır yani. Aynı zamanda hakim, hükmeden karar vere, veren karar makamı, hüküm makamı demektir hükmünü hakkaniyetle veren demektir. Hikmet, hakimin hükmüdür. Hikmet, Allah'ın her şeyi yerli yerinde yaratması demektir. Aynı şekilde, Allah'ın hakim ismi kula tecelli ettiğinde kul nasıl hakim olur? Allah'ın her şeyi yerli yerinde yaratmasını anlayıp yerli yerine koymaktır. Her şeyin yerini bilmektir. Özellikle öncelikle kendi yerini. Eğer biri kendi yerini bilmiyorsa, durması gereken yerde durmuyorsa Allah'ın hakim isminden nasibini almamış demektir. Hakim isminin tersi, zıddı zalimdir. Eğer bir şeyi yerine koymazsak, kendimizi Allah'ın koyduğu yerde anlamazsak, orada durmazsak ne oluruz? Zalim oluruz. Kendimize zulmetmiş oluruz. Yarattığı her ne olursa olsun onu yerinde görmez, onu yerine koymazsak ona zulmetmiş oluruz. Kendimize zulmetmiş oluruz. Bir de zalimlerden olmuş aslında... Zülmü kendimize yapmışız. Mesela Allah üzümü yaratmıştır. Bunu hak ile yaratmıştır. Hikmetle yaratmıştır. Niye? Kulları ondan istifade etsin diye. Eğer biz üzümü alıp ondan şarap yaparsak ne olur? Üzüme zulmetmiş oluruz. İçince kendimize zulmetmiş oluruz. Bir de Allah'ın emrine karşı zalim olmuş oluruz. Onun için Allah hiçbir şekilde şer yaratmamıştır. Her neyi yaratmışsa o hayırdır. Ama kul onu yerinden edince zulmetmiş olur. Zulüm o zaman meydana gelmiş olur. Allah insanı bana halife olsun diye yaratmıştır. Bana ayna olsun diye yaratmıştır. Yeryüzünün halifesi olsun diye yaratmıştır. Nasıl ki zahiri olarak büyüyorsa, olgunlaşıyor, kemale eriyorsa, manevi olarak da büyüsün, olgunlaşsın, kemale ersin diye yaratmıştır. Allah ona kendi ruhundan nefretmiştir. Zatıyla sıfatıyla ona tecelli etmiştir. Eğer bir kul kendini böyle görmezse, Hikmetle kendisine, insana bakmamış olur. Dolayısıyla kendisine zulmetmiş olur. Kime başka türlü bir bakışla, bir nazarla nazar etsin, baksın, ona zulmetmiştir. Hangi bakışla bakarsa baksın, böyle bakmıyorsa ona zulmetmiştir. Zulüm sadece dövmek, sövmek ya da herhangi bir şekilde hakkını yemek değildir. Önce onun insan olma hakkı vardır. Eğer insana, insan olarak bakmazsak, Hazreti insan olarak bakmazsak, Allah'ın koyduğu yere koymazsak ne yapmış oluruz? Ona zulmetmiş oluruz. Bu zulmü aslında önce kendimize yapmışız. Kendimize bu bakışta bakamadığımız için, başkalarına bu bakışta bakamıyoruz. Eğer biri için sadece dünya mali mevkisi, serveti, Kıymetli degerli ise insana bakarken de böyle bakar. Kimin mali varsa onun gözünde, nazarında o kıymetli değerlidir. Ona kıymet deger verir. Onu över, onu sever. Kimin mali, mevkisi, serveti yoksa onu da küçümser. Bu bakış nasıl bir bakıştır? Bu bakış hayvani bir bakıştır. Hayvan gibi insana bakmaktır. Baktığımız insan hangi konumda olursa olsun, hikmetle baktığımızda, doğru okuduğumuzda, onu Rabbimizin koyduğu yerde görürüz, anlarız. Ama önce bakışımızı düzeltip hikmetle bakmayı öğrenmek lazım. Hikmetle bakabilmek için Allah ile bakmak gerekiyor. Allah ile bakmak demek Allah'ın Kitabıyla, Kur'an ile bakmak demektir. Bunun için okumak gerekiyor. Evet, Allah'ın indirmiş olduğu ayetleri okumak gerekiyor. Kainattaki ayetleri okumak gerekiyor. Evet, hadisatın yani olayların, meselelerin ayetlerini okumak gerekiyor. Okumadan anlaşılması, hikmet sahibi olunması. Hiç kimse için mümkün değildir. Onun için Allah'ın ilk emri okudur. <gülüyor> oku, seni yaratan Rabbinin ismiyle oku. Rabbinin ismiyle okumak demek, evet, Rabbiyle bakmak demektir. Kur'an ile bakmak demektir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakmak demektir. Biri böyle bakmazsa ne olur? Nefsiyle bakar, şeytanla bakar, vehmiyle, vesveseyle bakar. Hiçbir zaman evet, hikmetle bakamaz. Allah Kur'an için bu hakim kitap dedi. Yasin ve Kur'an il Hakim, hikmet dolu Kur'an'a yemin olsun ki, andolsun ki dedi. Hikmet dolu Kur'an, baştan sona hikmettir. Kur'an'dan mahrum kalanlar hikmetten mahrum kalmıştır. Allah'ın hekim isminden mahrum kalmıştır. Baktığını Allah'a göre göremez, anladığını Allah'ın anlatmak istediği gibi anlayamaz. Neye göre anlar? Aklına göre, nefsine göre, vehmine göre, şeytana göre. Hepsi de yanlış anlamaydı. Allah'ın Hakim isminden sonra Allah'ın Kadir ismi geliyor. Takdir eden, hükmeden, her şeye kaderini yazan. Eğer esma'yı nüzul sırasına göre anlamazsak, bir aşağıdan bir yukarıdan anlarsak. Bilgimiz, ilmimiz birbirine karışır anlayamayız. Onun için zun sırasına göre anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın kadir ismini, takdirini anlamak istiyorsak önce Allah'ın hekim ismini anlamak gerekiyor. Her işi bir hikmetle yaptığını, her işinde bir muradi olduğunu anlamak gerekiyor. Önce Allah'ın Hekim isminin geçtiği ayetleri, ayetlerden bir kısmını anlamaya çalışalım. Sonra Allah'ın hikmeti nasıl tecelli eder hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Allah'ın Hakim ismi Kur'an-ı Kerim'de 91 defa geçer. Subhâ lillâhi mâ ve mâ fîl Göklerde, yerlerde her ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Tesbih demek, sebehe akti demek. Hepsi Allah yolunda Allah'ın emrettiği gibi hareket eder dedi. Ay, güneş, yıldızlar Galaksiler, insan, bütün varlık Allah'ı tesbih eder. İstese de istemese de Allah'ın kendisine çizdiği yoldan dışarı çıkamaz. Ama Allah insana irade vermiş, tercih hakkı vermiştir. Kazanması ya da kaybetmesi onun kendi tercihiyledir. Ve huvel azizul hakim, o aziz ve hakimdir. İzzet sahibidir, kudret sahibidir. Her işi mükemmeldir çünkü o hakimdir. Her işinde bir muradi vardır, bir gayesi, bir amacı vardır. Her neyi ki görüyorsak, her neyi ki yaşıyorsak, hepsinde mutlaka Allah'ın bir hikmeti vardır, bir muradi vardır. Bize düşen onu anlamaya çalışmak, Allah'ın hikmetini, muradını anlamaya çalışmak, zülr kitai min Allahil azizil hakim kitabın indirilmesi Aziz ve hakim olan Allah tarafındandır bu kitabı indiren Allah aziz ve hakimdir her işi eksiksiz noktansız mükemmel bütün şeref kendisine aittir ve o hakimdir bir Murabi vardır Kuran'ı indirmesinde bir muradi vardır. Nedir Allah'ın muradi Kur'an'ı indirmesinde? Bunu Resulullah Efendimiz'in sahabenin üzerinden anlamak gerekiyor. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam peygamber olmadan önce, ona Kur'an inmeden önce sadece diğer insanlar gibi bir insandı. Ahlak itibariyle evet, azim bir ahlak üzereydi gene. İnsanlar onun için ne diyordu? Muhammed'ül Emin. Ama Allah ona Kur'an'ı indirince, Kur'an ile onu terbiye edince ne oldu? Alemlere rahmet oldu. Kur'an inmeyene kadar kendi halinde biriydi. Hiç kimseye hiçbir şey anlatmamıştı. Hiçbir şekilde arkamdan gelin, peşimden gelin dememişti. Bir tek kendi hesabını yapıyordu. Ben Rabbimin rızasını nasıl kazanırım deyip ibadetini öyle yapardı, tefekkürünü öyle yapardı. Kendine göre bildiği kadarıyla, öğrendiği kadarıyla doğru yapmaya, güzel yapmaya çalışıyordu. Ama ne zaman ki Allah Kur'an'ı ona indirdi, Kur'an ile onu terbiye etti, evet, alemlere rahmet oldu. Bununla beraber ona emin diyenler, ona bu ismi koyanlar ona ne dediler? Deli dediler, mecnun dediler, yalancı dediler, sihirbaz dediler, kahin dediler. Niye? Allah'a davet ettiği için. Bütün sahabe için bu böyledir. Daha önceki hayatlarında en kötü durumdayken, müşrikken, her türlü zulmü hem kendine hem başkalarına yaparken, Kur'an ile terbiye olunca ne oldu? Gökteki yıldızlar gibi oldular. Bir kavim eğer Allah'ın kitabından, Kur'an'dan yüz çevirmişse, kendine zulmeder, Birbirlerine zulmederler. Neden? Hikmeti kaybettikleri için. Allah'ın muradını anlamadıkları için. Allah ile bakıp, Allah ile anlamadıkları için. Sahabenin hepsi de hikmet sahibiydi. Kim ne kadar Allah'ın vahyinin bilgisine sahipse o kadar hikmet sahibidir. Çünkü Allah hikmeti ile verir. Ayetleriyle verir. Sadece indirdiği ayetlerle değil. Allah her şeyi bir ayet diye tanıttı, takdim etti. Her ne varsa bir ayet. Her ne varsa varlıkta, kainatta hepsi bir ayettir. Hepsi Allah'ı anlatır. Allah'ın kudretini anlatır. Allah'ın güzelliğini anlatır. Allah'ın ikramını anlatır. Yasin ve Kur'an il Hakim, Hikmetle dolu olan Kur'an'a yemin olsun ki, andolsun ki Allah Kur'an Hikmet doludur. Hakim Allah'ın ismidir. Bir de Allah Kur'an'a da Hakim dedi. Allah'ın muradı Kur'an'da tecelli etmiş demektir bu. İnsan ancak Allah'ın vahidi ayetleriyle hikmet sahibi olur, hakim olur. İnsan hakim olduğu kadarıyla, hikmet sahibi olduğu kadarıyla Allah'ın hikmetini anlar. Ne kadar hakîmse o kadar anlar. Ona göre de yaşar, ona göre muamele eder. Önce hikmetle kendine bakar, kendini anlar, kendini tanır. Varlığa bakar, imtihanı anlar. imtihani Allah nasıl emretmişse öyle kazanmaya çalışır. Bütün varlığa hikmetle bakar. Allah'ın murabbi nedir, bunu anlar. Dolayısıyla Rabbini tanımış olur. Hikmeti ne kadarsa Allah'ı tanıması marifeti de o kadardır. Mesela genelde Yasin Suresi'ni ölülerimize okuyoruz. Mezarlıkta okuyoruz ya da cuma akşamları okuyup sevabını hediye ediyoruz. Ama Allah Kur'an'ı dirilere göndermiş. Hikmet ehli olsun diye göndermiş. Ölü hikmet ehli olmaz. Allah ona bir süre tanımıştı. Bir ömür takdir etmişti. O onu tamamlayıp gitti. Gidip mezarın başında durup, diyelim ki imanla gitmiş seni dinliyor. Sen ona Yasin vel Kur'anil Hakim dedin. O hikmetten nasibini almamışsa, sen ona neyi anlatıyorsun? Hikmetin devamı var. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke lemünel mürselin. hitab Allah Resulullah Efendimiz'e yaptı. Muhakkak ki sen gönderilmiş olan Resullerdensin dedi. Sen benim Resulümsün dedi. Ala siratin müstakim. Sen siratin müstakim üzeresin. Dost doğru yoldasın. Cennete giden, bana gelen yoldasın dedi Allah. Eğer biz de ona tabi olduksa, biz de sırat-ı müstakimdeyiz. Biz de cennete Allah'a gidiyoruz demektir. Sonra Allah tenziler, aziz rahim dedi. Bu rahim olan Allah'ın indirdiği kitaptır. hikmetle dolu olan bu kitap rahim olan Rabbinin indirdiği kitaptır. Senin Rabbin rahimdir. Her neyi yapıyorsa bir muradı, bir hikmeti vardır. O mutlaka rahmetinin eseridir. Ona itiraz etme onun için. لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَا اُنْزِرَ آبَعُوهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ Allah bu Hikmet dolu Kur'an'ı sana niye indirmiştir? Babaları da bu şekilde uyarılmıştı. Sen de bununla kavmini uyar. Onları inzar et. Onlara haber ver. Eğer bu kitabın hikmetini anlamazsa, seni Allah'ın Resulü olarak kabul etmezlerse, Örnek olarak, rehber olarak kabul etmezlerse sirat-i kabul etmemişlerdir, doğru yola girmemişlerdir. Geçmişteki atalarının, babalarının uyarıldığı gibi sen de onları uyar. Kabul eden eder, etmeyen etmez. Şimdi biz bunu ölüye söyledik. Ölü bundan nasıl istifade edecek? İş işten geçmiş. Kazanmışsa kazanmış, kaybetmişse kaybetmiştir zaten. Onun için Kur'an'ı ölüye değil, diriye okumak lazım. İmam da ölü yıkayan değil, diriyi yıkayandır. Eğer diriyi şirkinden küfründen, nifakından, günahından temizleyemiyorsa o nasıl imamdır? Ayet devam ediyor. Laqad ala la Onların üzerine söz hak olmuştur dedi. Onlar iman etmiyorlar dedi Allah. Hangi söz hafı olmuş? Allah'ın sözü. Allah'ın sözü nedir? Allah'ın sözü Kur'an'dır. Şunu şöyle yaparsan cennete gidersin dedi. Bunu böyle yaparsan cehenneme gidersin dedi. Şunu şöyle yaparsan en büyük nimetlere nail olursun dedi. Bunu böyle yaparsan gazabıma uğrarsın dedi. Hak olan söz bu sözdür. Allah'ın sözüdür. Biz onu dinlemedik, gerekeni yapmadık. Allah'ın sözü üzerine hak olur. Azap sözü üzerine hak olur. Gazap sözü üzerine hak olur. فَاِنْ <tın> زَلَلْتُمْ min بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيْنَاقْ Size gelen beyinelerden sonra, size gelen ayetlerden sonra, size gelen bunca delilden sonra eğer siz zillete düşerseniz فَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Bilin ki Allah aziz ve hakimdir. Allah'ın size iman etmenize ya da hakta olmanıza ihtiyacı yoktur. Siz Allah'ı dinlemez, ayetlerine itibar etmezseniz size gelen bunca beyinelerden sonra, delillerden, ayetlerden sonra eğer zillete düşerseniz dedi Allah. Kim Allah'ı dinlemezse o zillete düşer dedi yani. O zelil olur. Zelilin karşılığı nedir? Aziz olmak. Allah aziz ve hakimdir dedi. Kim Allah ile beraber olursa, Allah'ın sözünü, kelamını dinlerse, Allah'a itaat ederse o aziz olur. Allah onu şerefli kılar, aziz kılar, hikmet sahibi kılar, hakim kılar onu. Neye karşılık? Allah'ın kelamını dinlemeye karşılık. Allah'ı ciddiye almaya karşılık. Ud'u ila sevili Rabbik. Sen Rabbinin yoluna davet et. Bil hikmeti vel mev'izetil hasene. Rabbinin yoluna hikmetle davet et. En güzel ügütle, en güzel vaazla, nasihatla davet et. Ve cadilhum billeti hiye ahsan. Onlarla mücadelesi en güzel şekilde yap. En güzel mücadele nasıl yapılıyorsa öyle yap yalnız. Inna Rabbi kahu a'lamu bima dela an Muhakkak ki senin Rabbin kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. Wahu a'lamu bil O hidayette olanları da bilendir. O biliyor. Kul da bilir mi? Elbette. Nasıl biliyor? Allah'a uyduysa hidayettedir. Allah'ın kelamına uyduysa, Kur'an'a uyduysa, Allah'ın Resulüne uyduysa hidayettedir. Uymadıysa delalettedir. Evet. Rabbinin yoluna hikmetle ve en güzel ügütle, nasihatla en güzel Nasıl davet ediliyorsa öyle davet et dedi. En güzel daveti kim yapar? Allah yapar. Allah yapmıştır. Bu durumda yapılması gereken daveti sahibine bırakmaktır. Yani Allah'ın ayetleriyle davet etmektir. Öyle kendi kendimize değil. Sen kendi sözünü Allah'ın kelamının önüne koydun demektir. Mesela bakıyorsun... Davat eden eğer en güzel şekilde davat edecekse, hikmetle davat edecekse, onun önce hikmet sahibi olması gerekir. Öyle değil mi? Hikmet sahibi olmayan biri nasıl hikmetle davat edebilir? Onun için en güzel şekilde davat edemiyor. Zannediyorsun ki o cenneti garantilemiş, kazanmış, işi bitmiştir. Sanki karşısındaki kafirmiş gibi, müşrikmiş gibi davet eder. Davet ettiğin kafir olsa, müşrik olsa da bu böyledir. Allah Hazreti Musa'ya Firavun'u, Harun'la beraber gidin Firavun'u davet edin dediğinde, ona قَوْلِ اللّٰيِّنْ söyle dedi, yumuşak söz söyle dedi. Sen Firavun'sun, sen kafirsin, sen şöyle zalimsin de demedi. Yumuşak söz söyle. Güzel söz söyle. Evet, edeple davet et. En güzel şekilde hikmetle davet et. Evet, onun için davetçinin mutlaka hikmet sahibi olması gerekir. Eğer Rabbinin yoluna davet edecekse, o Rabbini tanımamışsa, Hakim oluşunu bilmiyorsa, Rahman, Rahim oluşunu bilmiyorsa, Allah'ın kulları üzerindeki muradını bilmiyorsa, karşısındakinin güzelliğini anlamamış, karşısındakine Hazreti insan olarak bakmıyorsa o davet yapamaz. Daveti beceremez o. Davet edebilmek için, güzel davet edebilmek için önce güzel olmak gerekir. Allah'ın güzelliğiyle güzel olmak gerekir. Güzel olursa, hikmet ehli olursa bu durumda güzel şekilde davet eder. Hikmetle davet edebilir. Yoksa hikmetle davet edemez. En güzel söz neyse onu söyleyemez. Güzel sözü bilmiyor çünkü. Güzel söz, güzel, kelam, Allah'ın sözü, Allah'ın kelamidir. En güzel mücadele nasıl yapılıyorsa mücadeleni öyle yap dedi. En güzel mücadele nasıl yapılır? Eğer o bilmiyorsa, küfürde, nifakta ısrar ediyorsa, senin bu durumda en güzel sözle en güzel mücadeleyi yapman gerekiyor. En güzel söz, kelam, Allah'ın kelamıdır diye. Resulullah Efendimiz daveti nasıl yapmışsa öyle yapman gerekiyor. Onun için hikmet ehli olman lazım. Bir de rahmet olman lazım. O kazansın diye onu da mücadele etmen lazım. O kazansın diye. O şeytanın elinden kurtulsun diye mücadelelerini yapman lazım. Bir düşman gibi değil. Onu küçümser gibi değil. Bu mücadeleyi yaparken içinin yanması gerekiyor. Evet. Bununla beraber o en güzel daveti mücadeleyi Allah'ın huzurunda olduğunu unutmadan yapman lazım ki Rabbin Rabbinin huzurundasın. Onun yoluna davet ediyorsun. Onun yoluna onunla onun kelam ile davet etmek lazım yoksa o davet en güzel davet olmaz. Hikmetli davet olmaz. <gülüyor> yüti'l hikmete men yeşa. Evet Allah hikmeti dilediğine verir. Hikmeti dileyene verir. Hikmeti neyle veriyordu? Keramıyla. Kur'an ile. Hikmet dolu kitapla veriyordu. Ve men hikmete Allah kime hikmet verirse Otiye hayran Ona pek çok hayır vermiştir. Allah eğer pek çok hayır dediyse, Allah bir şey çok dediyse bunu anlamak gerekiyor. Ona hayır vermiştir. Allah'ın bir ismi de hayırdır. Dolayısıyla ondan sadece hayır meydana gelir. Hikmet elinde. Onun bakışı hayırdır, konuşması hayırdır, hayırdır, işi, fiili, ameli hayırdır. Onun her şeyi hayırdır. Neden dolayı? Allah ona hikmet verdiğinden dolayı. وَمَا يَزَّكَّرُوا illa ulul elbab. Ama dedi Allah, bunu ancak gönül sahipleri anlar. Gönül sahibi. Gönlünü çalıştırmış olanlar anlar. Gönlüyle bakanlar bunu anlar. Ruhuyla bakanlar bunu anlar. Allah ile bakanlar bunu anlar. Gerisi bunu anlamaz. Bunun böyle olduğunu anlamaz. Ne hikmet ehlini tanır, ne hikmeti bilir, ne de hikmetin Allah katındaki kıymetini, değerini bilir. Sadece işin zahirine bakar, öyle zanneder. Kur'an, Kur'an'ın bir lafzı vardır. Elhamdülillah dediğimizde bu Kur'an'ın lafzıdır. Bir manası vardır. Elhamdülillah, hamd Allah içindir. Bu da manasıydı. Bir de bunun hikmeti vardır. Hikmet. Hikmet nedir? Ham Allah içindir ne demektir? Bunu anladığında hikmetini anlamıştır. Yoksa sadece manasını anladığında bu okumak değildir. Bu hikmet dolu kitabı okumak değildir. Bunun hikmetini anladı diye Allah. Evet. Bunu anlamak için gönül ehli olmak gerekiyor. Velâlâ hüdallâhi aleyke ve rahmetuh. Eğer Allah'ın fazileti ve rahmeti senin üzerinde olmasaydı, Muhammed tâifetün minhum en yedîluk. Onlardan bir kısım bir taife seni deralete Düşürmeye çalışmışlardı. Vema yudilu ne illa enfus Onlar seni derletep düşüremezler. Ancak kendi kendilerini, kendi nefislerini derlete düşürürler. Vema edurune ke min şey. Hiçbir şeyle onlar sana zarar veremezler. Ve enzal Allahu aleykel kitabe ve hikmet. Çünkü Allah senin üzerine sana kitabı ve hikmeti indirmiştir. Eğer Allah birine kitabı ve hikmeti indirmişse, ne kimse onu derelte düşürebilir, ne de herhangi bir şekilde ona zarar verebilir. Biri Allah'ın kitabına sarılmışsa, vahyine sarılmışsa, Allah ona hikmeti verir, hiç kimse ona zarar veremez ve derhal düşüremez. Ve allemeke malem tekun teale. Ve Allah sana bilmediklerini öğretmiştir. Ve kane fedullahi aleyke azima. Ve gerçekten Allah'ın fazileti fazli senin üzerinde azim olmuştur. Eğer biri fazilet'e ermek istiyorsa, kitaba ve kitabın hikmetine sarılmalıdır. Allah'ın fazileti onun üzerinde büyük olur, azim olur. Vema erselna min resulun illa bilisani Biz hangi resulü gönderdiyse. Hiçbir Resul yoktur ki biz onu kavminin lisanıyla göndermemiş olalım. Hangi Resulü bir kavme gönderiyorsak onu onların lisanıyla, lisanıyla konuşsun diye göndermişiz. Onlara beyan etsin diye, onlara anlatsın diye. Neyi anlatsın? Allah'ın kelamını anlatsın diye. فَيُدِلُّ اللّٰهُ مَنْ Bununla beraber Allah dilediğini delalette bırakır. Niye? Eğer biri deralete kalmak isterse, Allah'ın Resulü'nün, Allah'ın kitabını beyan etmesi ona fayda vermez. Niye? Tercihini deralete yapmış. O delaleti dileyince evet, Allah da, onu delalete bırakır. Ve yehdi men yaşa. Allah dilediğini hidayete erdirir. Kim de hidayeti dilerse, Allah onun hidayetini diler ve ona hidayeti verir. Ve huvel azizul hakim. Allah aziz ve hakimdir. O aziz ve hakimdir. Niye bunu böyle yapıyor? Niye herkese zorla hidayet vermiyor Diyecek olsanız o azizdir. Bütün şeref ona aittir. Onun hiç kimsenin hidayetine, imanına ihtiyacı yoktur. Bunu böyle yapması onun hikmetindendir. Hakim oluşundandır. Onun bir muradı var. Onu tanırsan muradını anlarsın. كَمَا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ Sizden, sizin içinizden, sizin gibi birini resul olarak gönderdik. Sizin içinizden bir resul seçip gönderdik. Yetu aleykum ayatina. Size ayetlerimizi okusun diye. Ayetlerimizi okuması için sizin içinizden bir resul, sizin gibi bir resul seçip gönderdik. Ayetlerimizi okusun diye ve yuzeki kum sizi teskiye etsin diye. Sizi temizlesin diye gönlünüzü köfürden, şirkten, nifaktan temizlesin diye ve yuğallı kitap size kitabı öğretsin diye Allah'ın kitabını size öğretsin diye ve hikmet bir de size hikmeti öğretsin diye ma'lem tekunu ta'lemun bir de size bilmediklerinizi öğretsin diye. Allah Resullerini bunun için gönderiyormuş. Size ayetlerimizi okusun, sizi tezkiye etsin, temizlesin, size kitabı öğretsin, hikmeti öğretsin, bir de size bilmediklerinizi öğretsin diye. Şu anda dese ki, Allah'ın resulleri geldiler, geçtiler. Kim bize bunu yapacak? Bunu yapacak biri var mıdır? Eğer bunu yapacak biri yoksa, Allah'ın bu ayetleri hükümsüz mü kaldı? Bu ayetlerin hükmü geçerli değil mi? Evet, kıyamete kadar Resulullah Efendimizin varisleri bunu yapmaya devam eder. Hem de ne bir eksik ne bir fazla. Eksik ya da fazla olursa ne olur? Zulüm olur. Eğer biri dese ki şu anda böyle bir söz konusu değildir derse Allah'ı zulümle itham etmiş olur. Evet şu anda da Allah'ın ayetlerini okuyan bizi, nefsimizi tezkiye eden kitabı öğreten, hikmeti öğreten, bilmediklerimizi öğreten peygamber varisleri vardır ve kıyamete kadar olmaya devam eder. Yoksa ne deriz? Ya Rabbi, öğreneceğim kimse yoktu. Nefsimi teskiye edecek kimse yoktu. Bununla beraber benim gücüm nefsime yetmiyordu. Ama sen Resul gönderdiğin kavimlere, o Resuller bunu onlara yaptı. Kitabı da öğrenemedik. Hikmeti de öğrenemedik. Bilmediklerimizi de öğrenemedik. Benim ne suçum var? Desen, Yerinde olmaz mı? Olur. Ama söyledim. Kıyamete kadar Peygamber varisleri bütün bunları yapmaya devam eder. Yeter ki biz öğrenmeye çalışalım. Anlamaya çalışalım. Kazanmaya çalışalım. Nefsimizi Temizlemeye, tezkiye etmeye çalışalım. Hazreti insan olmayı tercih eder. Tercih etmediysek Allah ne dedi? Derarette kalmak isteyenleri derarette bırakırız. Hidayete ermek isteyenleri de hidayete erdiririz dedi. Mâ yeftehillâhu linnâsi min rahmetihî. Allah insanlara rahmetinden her neyi açarsa... Fela <gülüyor> leha. Hiç kimse onu tutamaz. Ben bir kuluma, birilerine, insanlardan birilerine rahmetimi açarsam, hiç kimse ona mani olamaz, onu tutamaz. Gamu fela mursire lehu min Ama Allah rahmetini açmazsa, indirmezse, rahmetini tutarsa Bundan sonra kim onu açabilir? Hiç kimse onu açamaz. Sizin her şeyiniz Allah iledir. Rahmete ermek istiyorsan, senin bu rahmeti Allah'tan alman lazım. Sebeplere bakıp ya da kendine göre, bu bana merhamet eder, bu bana ikram eder, deyip, baktığın kimseler sana merhamet edemez, sana ikram edemez. Kerim olan, ekrem olan Allah'tır. Rahim olan Allah'tır. Ama Allah rahmetini, keremini bir vesileyle yapar. Gözünü, gönlünde, gönlünü Allah'tan ayırma dedi. Ben rahmeti tutarsam bütün dünya bir araya gelse sana rahmet edemez. Evet. O rahmetini tutarsa, bundan sonra kim onu aşabilir dedi. İnne allazina ve amilus salihati lehum cenatu'n neim. İman edip salih amel işleyenler için naim nimet cennetleri vardır. Halidîne <gülüyor> fiha. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Ve'dallahi <gülüyor> hakka. Allah'ın vaadi haktır. Ve huvel azizul hakim. O aziz ve hakîmdir. وَهُوَ الَّذ۪ي فِى السَّمَاءِ ve وَفِى الْاَرْضِ اِلٰهُنْ O göklerde de ilahtır, yerlerde de ilahtır. وَهُوَ hakim الْعَلِيمُ O hakim ve alimdir. Her işini bir hikmetle yapandır, o ne yaptığını bilendir. Eğer alimun hakim olarak gelseydi, Allah her şeyi bilendir ve her şeyi hikmetle yapandır olurdu. Allah hakim ve alimdir deyince, Allah her şeyi hikmetle yapar. Çünkü Allah ne yaptığını biliyor demek oldu. Niye böyle tehdit etti Allah? Uyarıp ikaz etti. O göklerde de ilahtır, yerlerde de ilahtır. Demek ki Allah'ın kulları, Gökte ilah olarak kabul ediyor ama yerde ilah olarak kabul edemiyor. Allah benim hayatıma karışmasın diyor. Ben ailemde nasıl hareket ederim, çocuklarıma nasıl muamele ederim, onu dinlemek zorunda değilim demiştir. Ben nasıl kazanırım, nasıl harcarım, o benimdir, istediğim gibi yapayım demiştir. Eğer biri Allah'ı dünya hayatına karıştırmazsa, Allah benim dünya hayatıma müdahale eder, hayatımın her anında söz hakkı Allah'ındır demiyorsa, o gökte ilahtır ama yerde ilah değildir demiştir. Evet, Allah bunu böyle kabul etti. Onun için göklerde de, yerde de ilah olan O'dur dedi. O hakimdir ve alimdir. Her neyi emretmişse bu senin için hayırdır. Bunda bir hikmeti var. O ne yaptığını biliyor, neyi emrettiğini biliyor, neyi sana tavsiye ettiğini biliyor. seni neden nehyettiğini, men biliyor dedi. Ben biliyorum deme dedi. Allah'ın vahyi karşısında ben biliyorum deme dedi. inme tevbetu alallahi <gülüyor> ilel zine sue bi cehalati Allah'ın kabul edeceği tövbe, Allah'ın üzerine aldığı tövbe, o tövbedir ki cehaletle bir yanlış bir günah işlenmiş bilmeden anlamadan cahilliğinden dolayı bir yanlış yapmış Sümme, ubu min Karip sonra fazla geciktirmeden bunu anladığında hemen tövbe edenin tövbesidir dedi Allah böyle yanlış yapanların tövbesini üzerine almıştır dedi ve ayı ke aleyhim Evet Allah da onlara tövbe eder dedi Tövbe etmek, yara bir tövbe demek değilmiş. Allah da onlara tövbe eder dedi. Tövbe dönmek demektir. O, Ya Rabbi yanlış yaptım, sana döndüm dedi. Allah da ona döndü dedi. Böyle yapanlara Allah döner dedi. Onu kendine döndürür dedi. Ve Allahu alimen hakim Allah alim ve hakimdir. Allah biliyor. Onun böyle yapacağını da biliyordu. Ama buna müsaade etti. Niye? Çünkü o hakimdir. Onun bir muradi var. Bir kul günah işleyince Allah'ın nasıl bir, Allah buna müsaade ettiyse sonra o kul kendisine dönecek ve o da onu affedecek, bunu bildiyse niye müsaade etti buna? Hayat bir okuldur. Öğrenmekten ibarettir. Allah tattırarak öğretiyor. Tattırarak öğretiyor. Öyle ki, Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, öyle kullar var ki günah işler, Allah'a yaklaşır. Öyle kullar var ki ibadet yapar, ibadetiyle Allah'tan uzaklaştırır. Sahabe sordu, ya Resulullah nasıl? Buyurdu ki, kul bir günah işler, öyle bir tövbe eder, öyle bir pişman olur ki, Başka günahları da onunla beraber bırakır ve terk eder. Yani tövbesi günahı onu Allah'a yaklaştırdı. Allah'a yaklaşmasına sebep oldu. Öyle kullar da var ki ibadet yaparlar. O ibadetiyle büyüklenir, kibirlenir. Kendini başkalarından üstün görür. Bu da onu Allah'tan uzaklaştırır. Yani o ibadeti yapmayanları küçümser. Kendini onlardan büyük görür, kibirlenir. İbadeti onu Allah'tan uzaklaştırır. buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam kişinin kendini başkalarından büyük görmesi önde görmesi ona günah olarak yeter onun cehenneme gitmesi için yeterlidir dedi başka hiçbir yanlış yapmasın kendini başkasının önünde görürse üzerinde görürse kendini başkalarından diğerlerinden Allah'a daha yakın görürse bu günah olarak ona yeter dedi. Yani bu cehenneme gitmesi için yeterlidir. Ve makânelli beşerin en iki kelime Allah'ın hiçbir beşerle konuşması mümkün değildir dedi. Hiçbir şekilde mümkün değildir. Ancak dedi illa vahye ancak bir vahiy ile Allah bir kuluyla konuşur konuşur dedi Ev min verai hijab ya da bir perdenin arkasından hitap eder Ev yursu ile resulen ya da bir resul gönderir ve yuhye iznihi izniyle ona vahiy eder ma yesa Dilediği gibi. İnnehu Aliyün hakim. O yüceler yücesidir. O hakimdir. Neden böyle diye sorarsanız, çünkü o Ali'dir. O yüceler yücesidir. İnsanın gücü, takati, onun hitabını anlamaya dinlemeye yetmez. O Ali'dir. O yüceler yücesidir. Ancak nasıl hitap eder? Mesela, min verâ-i Hazreti Hz. Musa'ya ağaçtan hitap etti. Bu perdenin arkasındandı. Perde olan neydi? Perde olan ağaçtı. Evet, ayet kelimesi Allah öyle buyurdu. Tuvada, evet, Hz. Musa'ya, sen mukaddes vadet-i tuvadasın, Ayakkabını çıkar dedi. Sonra, inni en Allahu la ilaha illa ena dedi. Ben Allah'ım dedi. Seni de konuşan ben. Benden başka ilah yoktur dedi. Evet. Musa'da, Musa da Hazreti Musa'ya Tuada bir ağaçtan hitap etmesi perdenin arkasından hitaptı. Bir de Allah'ın vahyetmesi vardır. Bir melekle bir resulle vahyetmesi ayrı, bir de Allah'ın kuruna birebir vahyetmesi varmış. Vahiy, kelime manası sessiz, aynı zamanda süratli demek. Allah o manayı evet hızla o gönüle indirir. Bu Allah'ın kuruna vahiydi. Allah her bir kula vahyeder. Ya da bu vahyi bir ses olarak, bir hitap olarak yapar. Buna hatiften bir ses denir. Hatiften. Sesin nereden geldiğini anlamaz ama sesi işitmiştir. Bu hitabı işitmiştir. Bu da perdenin arkasındandı. Bu perde onun gönül perdesiydi yalnız. Allah bir kula hitap ederken ya da Resulullah Efendimiz'e vahy ederken yani bir resul ile melekle değil de kendisi vahyederken ederken nasıl Allah vahyi ruha yapıyor. Çünkü onu ona güç yetirmeye bir tek ruh dayanır. Ama ne dedi? "Uma kanel li beşer." Bir beşer için dedi. İnsan için değil. Hazreti insan demedi burada. Bir insan için değil, bir beşer için. Bir beşer için Allah'ın hitabı böyleymiş. Ama bir insana, bir hazreti insana nasıl hitap ediyor? Hitabı onun ruhuna yapıyor. Ruh o aldığı hitabı gönüle naklediyor. Gönül ruh ile beden arasındaki bağlantıdır, köprüdür. Kul onu gönlünden alıyor. Ne olarak alıyor? Perdenin arkasından alıyor. Gönül perdesinin arkasındaki ruhtan alıyor onu. Evet. Onun için Allah her bir kuluna tek tek vahyeder ve hitap eder. Kul onu almıyorsa onu dinlemediği içindir. Allah'ın bir ismi hayırdır. Hayırdan gönlümüze ne geldiyse bilelim ki bu Allah'ın bize vahyiydi. Hem de her anda. Ne zaman önümüze bir iyilik gelse, gönlümüze bir iyilik gelse, Diyelim ki gördük birini düşmüş, bunu kaldırayım dedik. Bilelim ki Allah kulümü kaldır dedi. Sonra peşinden gönlümüze başka bir şey gelir. Onu kaldırmak bana mı kalmış? Başkası kaldırsın. Şimdi bununla uğraşmayayım. Bu sefer böyle bir ses geldi gönlümüze. Bu da şeytandan geldi. Allah gönlümüze hayrı vahyetti. Şeytan mani olmaya çalıştı. Tercih bizimdir. Ya Allah'ın bize vahyettiğine kulak veririz, onu dinleriz, gerekeni yaparız. Ya da şeytanın bize verdiği o sözeye tabi oluruz. İkisinden biridir. Ama her ikisine de ne diyoruz? Aklıma böyle geldi, gönlüme böyle geldi diyoruz. Nereden geldi? Birden gelmesi gerekiyor. Bu vahyin bir yerden gelmesi gerekiyor. Ne buyurdu ayet-i Şeytan dostlarına vahyeder. Niye dostlarına vahyeder dedi? Çünkü hep onu dinliyor onun için. Onu dinlediği için, şeytani dinlediği için şeytana dost olmuş. Şeytan ne söylerse öyle yapıyor. Ama Allah'ın vahyiyle temizlenmiş Allah'ın vahyiyle tertip edilmiş, terkip edilmiş, inşa olmuş bir akıl, bir gönül şeytanın hilesini, vesvesesini hemen anlar ve görür. Hikmetle bakar. Gönlüne gelene hikmetle bakar. Bu nereden geldi? Ben bunu yaparsam bu hayır mıdır? Allah bundan razı olur mu, olmaz mı? Yapmazsam bir şey kaybeder miyim, etmez miyim? Evet. İmtihan demek, kazanma imkanı demektir. Allah o anda ona kazanma imkanı vermiş. Ama tercih onudur. Ya kazanmak ister, doğruyu, güzeli yapar, kaldırır, kazanır ya da geçer gider. İmtihanı kaybeder. İmtihanı kaybetmek demek, kazanma imkanını kaybetmek demektir. Bu ayette Allah'ın isimlerinin, vahyinin hem tenzihi hem de teşbihi vardır. Teşbih, anlamak demektir, tenzih anlamamak demektir. Bu ayette Allah benim vahyimi anlarsın dedi, anlayabilirsin dedi. Ama bir beşerin konuşması gibi anlayamazsın dedi hem teşbih hem de tenzih yaptı. Allah kullarıyla konuşmaz demedi. Allah ile konuşur. Ama bir beşer gibi konuşur deyip Allah'ı kullarına benzetme dedi. Burada tenzih yaptı. Ali'yün Hakim dedi. O yüceler yücesidir. Ama kulunun seviyesine tecelli edip kuluyla konuşur. Konuşurken ya bir perde arkasından konuşur ya ona vahyeder eder ya da bir melek gönderir, bir resul gönderir, vahyetmek istediğini ona vahyeder eder dedi. Ortada dur dedi. Konuşmaz demedi de, deme dedi. Bununla beraber bir beşer gibi konuşur ya da benim aklım bunu alır deme dedi. Biraz önce söyledim. Allah'ın hitabı bir hitap gibi gelir, sıradan bir ses gibi gelebilir. Ona hatiften bir ses geldiği denir. Bu hitap Allah'a ait değildir. Bir melek göndermiştir. Melek ona hitap etmiştir. Onun seviyesinden ona hitap etmiştir. Allah kuluyla konuşurken vahyederken, ederken bu kelimesiz ve harfsizdir o hitabı kulağıyla işitmiyor. Neyle işitiyor? Gönlüyle. İşiten ruhdur yani. Mesela o anda yüz kişi vardır orada, hitabı bir kişi duymuştur. Niye? Bir tek ona hitap etmiştir de ondan. Evet. Bir de perde arkasından hitabı vardır. Perde arkasından demek, Gönül perdesinin arkasından. Nasıl ki Hz. Musa'ya ağaçtan hitap ettiyse, bu durumda gönül ağaç olmuş olur orada. Allah hitabı ruha yapar. Bu hitabın şekli nasıldır? Allah bir kuruna bu şekilde eğer hitap ederse, bütün zerresiyle Allah'ın hitabını işitir. Bütün zerresiyle. Bunu kulakla işitmiyor. Bütün zerresiyle bu hitabı işitir. Evet. Daha önce söylemiştim. Herhangi bir şeyi anlatırken onu sadece bir bilgi olarak anlatmıyoruz. Eğer o konuda bir bilgimiz bir marifetimiz yoksa bir müşahademiz yoksa Allah onu bize tattırmamışsa, öğretmemişse, göstermemişse o konuda söz söylemek doğru değildir. Eğer bunu söylüyorsak mutlaka söyledim. Onu marifetle söylüyoruz. Allah böyle hitap etmiş ki anlatıyoruz. Eğer Allah böyle hitap etmiş olmasa biz bu şekilde konuşursak Allah'a iftira atmış oluruz. Bilmediğimiz bir konuda konuşmuş oluruz. Ne burada et kelimesi de hadisiz bildiğiniz konuda konuştunuz. Siz bilmedikleriniz konuda da konuştunuz. Hatta siz Allah hakkında bile konuştunuz." dedi. Allah hakkında bilmiyorsan konuşmaman gerekiyor. Evet, Allah bir kuluna bu şekilde hitap ederse, yani perdenin arkasından hitap ederse, o anda ku toz duman olacağını <gülüyor> zanneder. Evet. Peş peşe gelecek iki kelimeyi kaldıramaz. Her zerresi o hitabı işitir. Akılla bunu anlamak mümkün değil. Çünkü o Alidir. Böyle tabiri caizse onu tattırır. İnnellezîne keferû bizikrillâhmâ câyehû. Kâfirler o kimselerdir ki Bu zikir onlara geldikten sonra onu inkar edenlerdir. Ona karşı nankörlük yapanlardır. Ve innehu ve kitabın aziz. O aziz olan kitaptır. Mühakkak ki o aziz olan, şerefli olan kitaptır. Allah. Kitabına aziz dedi. Hakim demişti, bir de aziz dedi. Nasıl ki hikmeti ondan alıyor, öğreniyorsak, aynı şekilde izzeti, şerefi de ondan alıyor. La ye'tihil batilu min beyni yedeyhi ve min kalfihi. Ne önünden, ne arkasından. Bu kitaba, bu aziz olan kitaba herhangi bir batıl yaklaşamaz. Yaklaşmamıştır. Tenzilün min hekimin hamid. O hakim ve hamid olanın indirmiş olduğu kitaptır. O hakimdir. Her işi hikmetle yapandır. Kur'an'ı hikmetle indirendir. Hikmet dolu kitabı indirendir. O hamiddir. Hamd edilmeye, övülmeye dayık olandır. Bunun için Allah'a hamd etmeniz gerekir. Allah'ın Kur'an'ı indirmesine, önünden ve arkasından batının yaklaşmamış olmasına, içindeki bütün bilgilerin, manaların, hepsinin hak olduğuna iman edip, buna hamd etmeniz lazım. Ve in yeter farka yüni Allahu kulla min bu ayet boşanmayla ilgili olan ayettir. Eğer taraflar anlaşamazlarsa Allah güzellikle ayrılınlar dedi. Burada da eğer onlar ayrılırlarsa Allah kudretiyle her birini kimseye muhtaç etmez dedi. Anlaşmıyorlarsa ayrılsınlar dedi. Allah onları muhtaç etmez. Onlar benim kurumdur dedi. Biri ötekine sanki onun rezakiymüş gibi muamele etmesin. Ya da biri öteki için o benim diye Sanki aç kalırım diye düşünmesin. Allah kudretiyle ne yapar? Her birini diğerine muhtaç etmez dedi ve kâle Allahu vasîan hakîmâ Allah vasî ve alimdir dedi. Allah'ın hikmeti geniştir. Nimeti geniştir. Rahmeti geniştir. Allah'ın ikramı geniştir dedi. Ve kâle Ya Beniye, lâ tedhulû min bâbin Yakub Aleyhisselam çocuklarını Mısır'a gönderirken 11 oğlunu gönderiyor. Onlara "Hepiniz bir kapıdan girmeyin." dedi. وادخلوا من bir Her biriniz ayrı ayrı kapılardan girin. Niye bunu böyle söylüyor? nazar olmasın diye. Hep beraber bir kapıdan girmeyin, farklı farklı kapılardan girin dedi. Niye? Nazar olmasın diye. Uma ugni ankum minallahi min şey. Ama dedi eğer bir şeyi Allah takdir ederse, Allah'tan gelen herhangi bir şeyi sizden savamam. Bu sizden Allah'tan gelecek olanı bertaraf etmez yalnız. Allah neyi takdir etmişse o gelir. İnil hükmü illa lillah. Hüküm mutlak surette Allah'a aittir dedi. Yani bütün nazar edenler nazar etse bile hüküm Allah'ındır dedi. Bir hüküm Allah'tan geliyorsa onu kimse de bertaraf edemez dedi. Hüküm Allah'ındır. اَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ Ben diyor ona tevekkül ettim. Ona güvendim. وَاَلَيْهِ فَاَلْ يَتَوَكَّلِلْ مُتَوكِّلِينَ Tevekkül edenler ona tevekkül etsin dedi. Güvenenler Allah'a güvensin dedi. Güvenilmeye, tevekkül edilmeye layık olan Allah'tır dedi. Her konuda her şeyimizi Allah'a emanet edip ona tevekkül etmemiz gerekir. Çünkü hüküm Allah'ındır dedi. Ve tabi ma yuha Sana her ne vahyolunuyorsa, sana her neyi vahyetiyorsak sen ona tabi ol. Hitap Resulullah Efendimiz'edir. Dolayısıyla ben iman ettim diyen bütün kullaradır. Allah'ın sana vahyettiğine tabi ol bir, hatta yahkum Allah bir de sabret dedi Allah'ın hükmü gelinceye kadar Allah hükmünü verinceye kadar ve huve hakimi Allah hükmedenlerin en hayırlısıdır. Bir tek hayırlı hüküm Allah'ın verdiği hükümdür Ona uyanlar ancak Hükümleri doğru olmuş olur, gayrı olmuş olur. Gayrı hüküm sahibi Allah'tır. Allah sen sana vahyettiğimize tabi ol. Allah hükmünü verinceye kadar sabret dedi. Bu bütün müminler için geçerlidir. Bize düşen Allah'ın vahyine tabi olmak, kim uymuş, kim uymamış, kim ne yapmış... Bu bizi ilgilendirmez. Bize düşen hikmetle davet etmektir. Sonra Allah hükmünü verinceye kadar da sabretmektir. Allah hükmünü verir. Allah'a tevekkül edip işi ona teslim etmek lazım. Herkesin, alemlerin Rabbi Allah'tır. Hiç kimse sevdiklerine hidayet veremez. Bize düşen Allah'ın bize vahyettiğine tabi olup Allah'ın hükmünü bekleyip sabretmektir. Afa hükmel cahiliyeti Evet. Onlar cahiliye devrindeki hükmü mi arıyorlar? Leman ahsenu min Allahi Allah'tan daha güzel hükmü kim verebilir? Likavmin yukunun. Evet. Bunu ancak yakın sahibi bir kavim anlayabilir. Yakın sahibi olanlar ancak bunu anlayabilir. Allah'ın hükmünün en güzel hüküm olduğunu. Evet. Bunu ancak Yakın sahibi olanlar anlar. Ne demek? Yakın şuur etmek demektir. Eğer biri yakın sahibi değilse şuur etmemiş demektir. Şuuru yok demek. Şuursuz demektir. İna enzilna illeek el kitabe bilhak. Muhakkak ki biz sana kitabı hak ile indirdik. Li tahkuma beyne ennas bima raka Allah. İnsanlar arasında onunla hükmedesin. İnsanlar arasında onunla hükmedesin diye bima raka Allah. Allah'ın sana gösterdiği gibi. Allah sana nasıl göstermişse öyle hükmedesin diye Allah sana bu kitabı indirmiştir. وَلَا تَكُونَ لِلْخَائِنِينَ قَسِيمًا <gülme> evet. Hainlerden taraf olma. Hainleri savurma dedi. Allah bu hitabı Resulullah Efendimiz'e yaptı. Hangi hitap olursa olsun Resulullah Efendimiz'e yapıldığında ona iman edenlere de aynı hitap vardır. müminlerden, yani sahabeden bir tanesi bir tane kırkızlık yapmıştı. Bir tane zırh çalmıştı. Sonra onu götürüp bir Yahudi'ye emanet bırakıp onun karşılığında bir şeyler almıştı. Rehim bırakmıştı yani. Sonra bu açığa çıkınca Yahudi dedi ki ben parancadan almış. Sahabenin ismi Ebu Temmey diye bizzat Resulullah Efendimiz çağırdı onları. Her biri kendine göre kendini savundu. Tabii bu biraz uzun sürdü bu savunma meselesi. Diyor o sahabe dedi ki ya Resulallah ben müminim, ben Müslümanım, bu Yahudidir. Bu bana iftira atıyor. Ben oraya zık bırakmamışım. Sen şimdi bana mı inanıyorsun, ona mı inanıyorsun? Tabi bütün deliller, Yahudinin aleyhindeydi, Müslüman haklı görünüyordu, zahiri olarak. Resulullah Efendimiz, müminin lehinde hüküm verdi. Yani, Hırkız Yahudi olmuş oldu. Allah ayetini bu ayeti indirdi. Kainlerden yana olma dedi. Sonra bu adam Mekke'ye kaçtı. dininden irtidat etti. Kafir oldu yani. Resulullah Efendimiz'in hakkında olmadık laflar söyledi. Olmadık, iftiralar attı. O ben Müslümanım, bu Yahudidir. Bana değil de ona mı inanıyorsun? Diyen adam. Niye kafir oldu? Oysa ki tövbe edebilirdi. Evet ya Resulullah, ben yaptım diyebilirdi. Eğer biri günahını savunursa, günahından yana durursa, yanlış yaptığı halde ben doğru yapıyorum derse, şeytan onu uçurumdan aşağıya attı. Bu sefer Resulü Efendimiz'in aleyhinde konuştu. Olmadık iftiralar. Evet. Allah hainlerden yana olma dedi. Eğer biri Haklıysa, ister Yahudi olsun, ister Müşrik olsun, o haklıdır. Karşımızdaki, öbür tarafta yine haksız olan, ister mümin kardeşimiz olsun, ister anamız olsun, babamız olsun, kardeşimiz olsun, hiç fark etmez. Bize düşen, kimden yana olmaktır? Haklıdan yana. Yoksa, hainlerden yana olmuş oluruz. Allah'ın sana, gösterdiği gibi Allah'ın sana indirdiği kitapla hükmet dedi. İnsanlar arasında. İnsanlar arasında eğer biz Allah'ın kitabıyla hükmetmezsek ne olur? Kendi aklımıza göre, fikrimize göre ya da birilerine göre hüküm vermiş oluruz ki onu Allah'ın hükmünün önüne, üzerine koymuşuz demektir. Allah'tan daha güzel hüküm kim verebilir dedi. Allah'ın hükmünü beğenmezsek bilelim ki biz mümin değiliz. 3 kuruşa Rabbimizi satmışız demektir bu. Dünya menfaatine evet. Herhangi bir konuda eğer Allah'ın hükmünü kabul etmediysek imanımızı sattık demektir. Bu çok önemli bir meseledir. İş mesele böyle menfaat meselesine geldi. geldi mi, bakıyorsun ki imanını sattı. Bunu niye anlattım? Bu ayetin nüzul sebebiyle ilgili olan tarafı. Eğer Allah böyle bir imtihana tabi tutmuş olmasaydı o kendini mümin zannederdi. Herkes onu mümin zannederdi. Allah onun içindekini dışarı çıkardı. Onu ona gösterdi. Buyurun bak dedi. Sen burada yanlış yapıyorsun. Bak sen iman etmemişsin. Bak, Allah'ın verdiği hekbi kabul etmi etmiyorsun, günahından, yanlışından yana duruyorsun, taraf duruyorsun. O ne yaptı? Günahın yanında, günahını savurmayı tercih etti. Kafir oldu, müşrik oldu. Gazaba uğrayanlardan oldu. İnsanın elindeki şeymiş. Oysa ki Allah ona her türlü imkanı vermiş, gökteki yıldız olma imkanını vermişti. Allah hainlerden yana olma dedi. Burada bir de neyi anlamamız gerekir? Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam zahiri olarak delillere bakıp hüküm verdi. Hiç kimse peygamber dahi olsa hiç kimse için her şeyi biliyor diyemez. Her şeyden haberdardır diyemez. Allah bildirmedikçe hiç kimse hiçbir şeyi bilemez. Yoksa birileri benim şeyhim her şeyi biliyor derse bu küfür olur. Bu senin peygamberinin önünde miydi? Senin peygamberinden daha mı çok biliyordu? Allah neyi bildirirse onu bilir. Neyi öğretmişse onu bilir. Hiç kimse, hiçbir mümin böyle bir saygısızlık yapamaz. Ne kendini ne şeyhini. Ne de bir başkasını kendi peygamberinin önüne koyamaz. Bu zulüm. Bu bir insanın kendisine yaptığı, yapacağı en büyük zulümdür. Evet. Allah bir şeyi öğretir, bilir. Gösterir, bilir. Hepsi bu kadar. Öyle her şeyi bilir deyince, sen onu alim ve hakim olan Allah'a şirk koştun demektir. Allah peygamberinin Yaptığını neden böyle bize öğretiyor? Peygamber de olsa o zahire göre hüküm verir ve bunu bilmez dedi. Ben öğretmedikçe kimse bir şey bilmez dedi. İlla fensuruhu Eğer siz ona yardım etmezseniz Fekat neserehullahu اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذ۪ينَ keferu سَانِيَسْنَيْنَ Allah, eğer siz ona yardım etmezseniz, siz benim Resulüme yardım etmezseniz, bu önemli değil dedi. Hani dedi o köfredenler, kafirler, iki kişiden biri olarak onu, Memleketinden çıkarmışlardı. İdhu ma filgar. Onlar o vakit mağaranın içinde idyekulu di sahibihi la ta'zen innallaha ma'ana. O kendi arkadaşına, sahabesine korkma dedi. Allah bizimle beraberdir dedi. Kim söylüyor? Resulullah Efendimiz Hazreti Ubeydile söylüyor. Allah Hazreti Eubi Bekir için Resulullah'ın Resulullah arkadaşı dedi, sahabesi dedi. Bunu Allah söyledi yalnız. Eğer birileri biz Ehli Beyti seviyoruz, bu durumda halifelik, hilafet, Hz. Ali'nin hakkıydı. Diğerleri yanlış yapmıştır. Hazreti Ebu Hazreti Hz. Ömer, Hz. Osman yanlış yapmıştır, Hz. Ali'nin hakkına tecavüz etmiştir, emaneti sahibine teslim etmemiştir derlerse, bu ayete bakmaları lazım. Eğer onlar bir yan, Allah kimseden ne haya eder ne de sakınır, olduğu gibi söyler. Nasıl ki o diğer sahib, sahabeye Allah hain dediyse o da bir yanlış yapacak olsa Allah onun için söylerdi bunu. Ama onun için ne dedi? İki kişiden biri. Arkadaşı dedi. Sahabesi dedi. O diyor sahabesine korkma dedi. Allah bizimle beraberdir dedi. Allah da bunu tasdik ediyor. Beraber olduğunu tasdik ediyor. fe enzelallahu sakineteh aleyhi allah da onların üzerine sükûnetini indirdi ve ayadehu bi junudin lem tereuha evet onların görmeyeceği görmediği ordularla askerlerle onları destekledi ve ceale kelimetellediine keferu softa o kafir olanların kelimeleri Sözleri alçaldı, sefil oldu. Ve kelimetullahi hiyyel ulyah. Allah'ın kelimesi ise evet, yücedir. Ve Allah'u azizun Hakim. Allah aziz ve hakimdir. Müminler kardeştir. Kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediyse, o bizim kardeşimizdir. Kardeş yapan Allah'tır. Böyle müminleri bölüp parçalayıp, mezheplerle, meşreplerle, cemaatlerle, tarikatlerle bölüp bölüştürüp, sanki farklı dinlere mensupmuş gibi görmek, göstermek, şeytanın bu ümmete yapacağı en büyük fitnedir. Vereceği en büyük zarardır. Mesela duyuyoruz, işte Irak'ta Şiilerin camisine bomba atıldı. Kim atmış? Sünniler attı. Sünnilerin camisine bomba atıldı. Kim attı? Cambi bomba. Şiiler attı. Aleviler attı. Bu böyle olmaz. Şeytan kullanıyor demektir tek kelimeyle. Onlar da La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah diyor mu? Diyor. Diyor. O zaman kardeşimizdir. Nasıl öyle bakıyorsun? Şeytan bin türlü hile yapar. Gider mesela, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan sonraki dönemi getirir, önüne koyar, şu haklıydı, bu haklıydı. Sana ne? Biri diyor, ben şunu tutuyorum, öteki diyor, ben bunu tutuyorum. Allah sana öyle mi söyledi? Sen böyle mi hikmet sahibi olacaksın? hikmetle böyle mi bakıyorsun? Ya da sınırı aşar, haddini aşar, birilerini Resulullah Efendimiz'in önüne koyar. Hz. Ali'ye uymazsan olmaz diyor. Elbette ki Hazreti Ali ilmin kapısıdır. Mesela Hikmet nedir diye Hazreti Ali'ye soruldu. Cevap olarak el-hikmetü el-Kur'an dedi. Hikmet Kur'an'dır dedi. Gerçekten ilm kapısıdır. Ama sen onu Resul Efendimiz'in önüne koyamazsın. Niye? Allah bize onu örnek göstermemiştir. Kimi göstermiştir? Resulullah Efendimiz Bütün sahabe bizim için örnektir. Bütün sahabe bizim için önderdir. Birini ötekinden ayırmıyoruz. Ayırmak doğru değildir. Ayırmak bizim işimiz değildir. Ayırmak bize düşmez. Herkese düşe Hazreti insan olmaya çalışmaktır sahabe gibi olmaya çalışmaktır. Hangisini seviyorsan onu gibi olmaya çalış. Ama birini seviyorsun, onu gibi olmaya çalışıyorsun diye onu diğerlerinin önüne koyman doğru değildir. Onları ölçüp biçip tartmak bizim işimiz değildir. Eğer birileri böyle yapıyorsa ne demiştir? Ben hepsinden büyüğüm demiştir. Nasıl söylemiş bunu? Sen her birini ölçüp tarttığına göre her biri kaç kilo geliyor, bu daha ağırdır diyor, bu daha hafiftir diyor. Demek ki sen hepsinden daha büyüksün. Böyle saygısızlık olur mu? Her biri, Allah katında sahabeden her biri. Ama sahabe yalnız. Sahabe deyince böyle toptan hepsini anlamak doğru değildir. Biraz önce bir tane hayini anlattık. Ona da sahabe deniyordu. Öyle değil. Sahabe gerçekten Resulullah Efendimiz'e arkadaş olmuş. Her şeyini onun yolunda feda etmiş. Resulullah Efendimiz Allah'ın vahyini taşırken onun vahyi altında taşıdığı o yükün altına omuzunu koymuş, başını koymuş. Sahabe budur. Her biri Allah katında özeldir, özel. Belki anlamadığımız şey budur. Sen birini ötekinin önüne koyuyorsun. Bu bundan daha faziletlidir, daha kerimdir, daha öndedir diyorsun. Ya bu Allah'ın gayretine dokunursa ne yaparsın? Allah demez, sana ne? Ben sana böyle bir vazife mi verdim? Yok şu haklıydı, yok bu haklıydı. Sen nereden biliyorsun? Sen oradan mıydın? Yok efendim falan kitapta böyle yazmış. Falan kitabın doğru yazdığını nereden biliyorsun? O onun taraftarıdır ona göre yazmış. Ötekinin taraftarı ötekine göre yazmış. Ama Allah sana kitabı vahyetmiş. Sana Kur'an vahyetmiş. Onlara uyu. Ya da bu imanın şartıdır dememiştir. Sana düşen Allah'a uymaktır. İlmini, marifetini Allah'tan almaktır. Resulullah Efendimiz'i öğrenmek mi istiyorsun? Tanımak mı istiyorsun? Gerçekten sahabeyi anlamak mı istiyorsun? Nereden anlayacaksın? Hiç kimsenin hiçbir şekilde tahrif edemeyeceği Allah'ın kitabında. Allah'ın Resulü de bu kitapta, sahabe de bu kitapta, diğer peygamberler de bu kitapta, cennete gidenler de bu kitaptadır. Firavun da var bu kitapta. Nemrut da var, cehenneme gidenler de var. Allah her birinden tekrar tekrar misaller vermiş. Andolsun ki bu Kur'an'da sizin için her türlü misali tekrar tekrar anlattık dedi. Senin derdin Müslüman olmak değildir. Senin derdin iman etmek değil demektir bu. Sen başka bir şeyin peşindesin. Çünkü iman fedakarlık gerektirir. Öyle konuşarak kimse iman sahibi olmaz. Birilerine taraf taraftarlık yaparak kimse cennete gitmez, gidemez. Sana düşen Allah'ın ve Resulü'nün tarafında olmaktır. Gerisi, onlar da beşlerdir. Yanlış yaparlar, eksik yaparlar, yapmışlardır. Beşer değil midir? Yapar. Biri doğru yapar, öteki yanlış yapar. Hazreti Ömer ile Hazreti Ebubekir Bekir, Resulullah Efendimizin huzurunda tartışıyor. Nasıl tartıştılar? Mesela onlar da beşer, melek değildir ki. Resulü Efendimiz bir yere bir vali tayin edecek. Dün Hazreti Ebu, Ebu Bekir dedi ki Ya Resulallah, paran adam oraya münasiptir. Dün Hazreti Ömer'e dedi, paran adam daha münasiptir. Dün Hazreti Ebu Bekir dedi ki yani ben ne söylesem sen bana muhalefet edeceksin, öyle mi? Yok o dedi, sen muhalefet ettin. O dedi, sen muhalefet ettin. Huzurunda tartıştılar. Hadi bakalım. Bunlar da insan, bunlar beşer. Her biri kendine göre güzel yapmaya çalışıyor. Doğru yapmaya çalışıyor. Bununla beraber onların Allah'ın rızasını istemekten başka hiçbir arzuları, hiçbir amelleri yoktu. Onları doğru tanımak gerekiyor. Canlarını ortaya koymuşlar. Hayatlarını ortaya koymuşlar. Onlar nasıl böyle bir koltuka, bir mevkiye bakarlar? Böyle şeyleri onlar için düşünmek onlara en büyük saygısızlıktır. Yok koltuk için şöyle yaptılar, halifelik için böyle yaptılar. Yakışır mı böyle şeyler? Ama beşerdirler, birbirlerine ters düşmüşlerdir. Mesela Hazreti Ömer söylemiştir. Ali olmasaydı Ömer helak olur dedi. Niye? Ne zaman başı sıkışsa onu çağırır. Niye? Hikmet ehli olduğu için. Sahabe anlatıyor. Hz. Ali diyor geldi. Yaş itibariyle küçüktür. Hz. Übekir'de oturulacak yer yoktu. Hiç kimse de yerinden kıpırdamadı. Hz. Ebu Bekir kaydı ona yer açtı. Sıkıştı. Kendini sıkıştırdı. Hz. Ali'ye yer açtı. Diyor Resulullah Efendimiz buyurdu ki, hikmet ehlinden ancak hikmet ehli anlar. Hikmet ehli ancak Hikmet ehlini tanır ve ona layık olduğu kıymeti de geri verir. İkisine de bu arada ne dedi? Hikmet ehli dedi. Ne bunu böyle anlattım? Burada bir sorun var da onun için. İmanımıza zarar verir böyle şeyler. Böyle bakanlar hikmet ehli değildir. Hikmetle bakmamıştır yani. Allah'ın senden ne istediğini anlamamışsın demektir. Kıyamet günü Allah bizi huzura aldığında ne buyurdu? Allah kurulunu huzura alır, nimetlerini ona bir bir sayar, sonra buna karşılık sen ne yaptın diye sorar Allah. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, öldüğünüzde varacağınız yer Allah'ın huzurudur dedi. Ölür ölmez daha, Beden yerdedir, daha gömülmemiş. Ruh direkt huzura çıkarılıyor. Çıkarılınca Allah ona nimetlerini bir bir sayar. Baştan sayar nimetleri. Ne der? Kulum, seni kendi nurumdan yarattım. Kendi nurumdan. Sana sıfatlarımdan ikram ettim. Zatımdan sana varlık verdim. Evet. sıfatlarımdan sana ikram ettim benimle gördün, benimle işittin, benimle bildin bütün bunlar benim sıfatlarımdır hepsini sana verdim Kamil insan Hazreti İnsan olasın diye seni dünyaya gönderdim manevi olarak büyüyüp Hazreti İnsan olasın diye ne yapman gerektiğini bilesin anlayasın diye sana kitap gönderdim bir de örnek olsun diye sana peygamber gönderdim sonra kazanman için senin için bir dünya, dünyada bir sahne hazırladım. O ömrün içinde, kazanman için nasıl imkan gerekiyorsa bütün imkanları önüne koydum. Bütün imtihanları önüne koydum. Evet, buyurdu ki, kul her defasında evet ya Rabbi der. Sonra zahiri nimetlerini sayar. Şunu şurada şöyle verdim, şunu şöyle ikram ettim. İkramlarını sayar, sonra en sonunda ona buyurur ki, Buna karşılık sen ne yaptın? Hadi anlat, der. Kul dese ki, Ya Rabbi, ben Faranca cemaati savundum. Sana ne? Ben sana git o cemaati mi savun dedim. Ben Faranca'nın tarafında durdum, Faranca cemaatini sevdim. Faranca cemaatten nefret ettim, küfür ettim. Ne der? Sen hiçbir şey anlamadın mı? Ben sana böyle mi öğrettim? Ben sana peygamberi gönderdim, kitabı gönderdim, böyle mi anlattım sana? Demez mi? Şimdiye kadar binlerce insan gelmiş, bu durduğumuz yerde burası benimdir demiştir. Gördüğümüz gibi hiç kim bizim değilmiş. Öyle değil mi? Şimdi biz buradayız, bu bizimdir diyoruz, bizim değildir. Ne biz? Yüz sene sonra hiçbirimiz burada olmayacağız, hepimiz Allah'ın huzurunda olacağız. Gelenler bu sefer burası bize aittir diyecek. Onlar da ait değil. Niye? Allah'a aittir doğumdan. Bizim olsa beraber götüreceğiz. Onların olsaydı beraber götürür Evet Doğru okuyup doğru anlamak gerekiyor. Eğer biz kendimizi anlamazsak, Allah'ın bizi koyduğu yeri anlamazsak, hikmete bakmamış oluruz. Hiçbir şeyde anlamamış oluruz. Kendi kendimize zulmetmiş oluruz. Evet. Önce bize ne lazım? Önce bize kim olduğumuzu anlamak, Allah'ın ismiyle, yaratan Rabbimizin ismiyle okumak, sonra o bizden neyi istiyorsa, nasıl olmamızı istiyorsa, bizi nereye koymuşsa orada durmak. Kerremnahu beni Adem. Allah beni Adem'i, insani mükerrem kılmıştır şerefli kılmıştır ikrama nail kılmıştır en tayyib üzere en güzel kıvamda en güzel şekilde yaratmıştır evet bize düşen kendimizi anlamaktır bilmektir tanımaktır Rabbimizi tanımaktır sonra Nasıl yaşamamız gerektiğini Allah'tan, Allah'ın kelamından öğrenmektir. Peygamberi de, Resulullah Efendimiz'i, diğer peygamberleri kendimize örnek alıp, onlar gibi yaşayıp, onlar gibi olmaya çalışmaktır. Yoksa birbirimizle uğraşırsak, şuji buji diye meşgul olursak, şeytana yardım etmiş oluruz. İnsana da zulmetmiş oluruz. Allah müminler kardeştir dedi. Söz bitti. Söz bitmiştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun dedi. Kardeşlerinizi barıştırın. Ben cim, ben bucuyum dediğinde, ben üstünüm dediğinde, şu üstündür, bu daha üstündür falancalar daha öndedir dediğinde arayı bulmamışsın. Arayı bulmak bu değildir. Sen tefrika yapıyorsun. Sen fitne çıkarıyorsun. Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha beterdir, dedi. Adam Allah'a iman etmemiş, Hristiyandır, Yahudidir. Müminlerle, topla oynar gibi oynuyor. Mezhep ayrılığı diye birbirine düşürüyor. Meşrep ayrılığı diye birbirine düşürüyor. Hatta, şu kelime şahadeti namazda getirirken parmağını kaldırıyorsun ya. Biri parmağı şöyle kaldıracaksın diyor. Biri böyle kaldıracaksın diyor. Sırf bunun yüzünde evet, bir sürü insan ölmüştür. Müminler birbirini öldürmüştür. Bu nasıl müminlüktür? Bu nasıl mümin olmaktır? Böyle mümin olur mu? Doğru bakmayınca, hikmetle bakmayınca Anlamayınca ben Müslümanım deyince Müslüman olduğumuzu zannediyoruz. Allah'a teslim olduğumuzu zannediyoruz. وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Allah onların, müminlerin kalplerini birbirine sındırmıştır. Onları birbirine sevdirmiştir. لَوْاَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِعًا Eğer sen yeryüzündekilerin hepsini vermiş olsaydın, مَاَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Sen onların kalplerini birleştiremezdin. Onları birbirine sevdirip kardeş yapamazdın. Ama kim yaptı? Allah yaptı. Bütün dünyayı verseydin bunu yapamazdın ama Allah bunu yaptı dedi. Velakinne Allaha alefe beynehum. Ama dedi Allah onların kalplerini birleştirdi. Innehu azizun hakim. Çünkü o aziz ve hakimdir. Eğer müminler birbirini sevmiyorsa Allah onların kalplerini birbirine ısındırmamış, birbiriyle birleştirmemiş, onların arasına sevgisini, muhabbetini koymamış demek. Muhabbeti koymamışsa onlar mümin olmamış demektir. Allah ne buyurdu? Sen bütün dünyayı vermiş olsaydın bunu yapamazdın dedi. Bu yani öyle parayla pulla olacak şeyler değil dedi. Onun için eğer müminler birbirini sevmiyorsa, aralarında eğer ülfet yoksa, eğer kalpleri birbirine bitişik değilse, Resulullah Efendimiz müminleri anlatırken, Müminler bir beden gibidir. Bedende bir organ ağırsa bütün organlar ondan rahatsız olur, huzursuz olur. Hepsi o organın hizmetinde olur. Eğer böyle olmazsa, mümin kardeşimizin acısını hissetmiyorsak bir sorun var demektir. Bir de onu düşman zannediyorsak, düşman biliyorsak, nefret ediyorsak iman etmemişiz demektir. İman yok demektir. Çünkü mümin İmanı sever, imanlıyı sever, iman imani sever. İmanı olmayan imanlıyı neden sevsin? Sevemesin. Eğer o gerçekten mümin ise, onlar mümin ise, Allah ayet-i kerimede buyurdu, ''Kıyamet günü her topluluğu, her ümmeti önderiyle beraber huzura alırız.'' Allah insanlara birebir, teke tek muamele değil, topluca muamele ediyor. Mesela diyelim ki bir topluluk kahveye gidiyor. O bir cemaat. O onlar bir topluluk. Kim onları oraya çekiyorsa, davet ediyorsa onların önderi odur. Camiye gidenler bir cemaat. Dergah'a gidenler bir cemaat. Başka bir işi yapanlar bir cemaat. Kimin daha hayırlı olduğunu hep beraber göreceğiz. Allah'ın bir ölçüsü vardır. Koyduğu bir ölçü vardır. Kim ne kadar Kur'an'a uymuşsa, Allah'ın Resulü'ne uymuşsa o kadar doğru yapmıştır. O kadar güzel yapmıştır. Nerede olursa olsun. Kim ne kadar Allah'ın isimlerinin tecellisine mazhar olmuşsa, Allah'ın isimleri ne kadar onda tecelli etmişse o o kadar kamildir. O o kadar Allah'ın güzelliğini üzerinde göstermiş, Allah'a o kadar halife olmuştur. Evet, eğer bir cemaat, bir topluluk birbirini sevmiyorsa, kalpleri birbirlerine bitişmemişse, birleşmemişse, Allah onların kalplerini birleştirmemişse yani, onlar iman etmemiştir. Onun için bizimle olan kardeşlerimiz eğer kardeşini sevmiyorsa, onunla beraber üzülmüyorsa, onun üzüntüsüne üzülmüyorsa, sevinciyle sevinmiyorsa, bu durumda kendi imanına baksın. İmanını kontrol etmeli Bu durumda aslında onlar benimle beraber iman etmemiş demektir. Bu durumda aslında ben bu işi yapamıyorum demektir. Öyle. Ya ben bu işi yapamıyorum, ya o beni dinlemiyor demektir. Allah sen bütün dünyayı verseydin bunu yapamazdın dedi yalnız. Ama Allah bunu böyle yapıyor dedi. Çünkü Allah, muhakkak ki Allah aziz ve hakimdir. Bütün şeref Allah'a aittir. Bütün güç, bütün kuvvet, bütün kudret Allah'a aittir dedi. Kurum benden neyi hak etmişse ben onu veririm dedi. Çünkü ben hakimim dedi. Benim muradım böyledir dedi. Evet, onun için mesela Cuma namazını burada kılıyoruz. Özellikle bunu niye böyle yaptık? Cami bitişik hemen. Cuma nedir anlayalım diye. Bir de bayan kardeşlerimiz var, onlar da Cuma'ya gelsin diye. Cuma günü demek, müminlerin haftalık toplantısı demektir. O gün müminler bir araya gelir, hangi müminin nasıl bir sorunu var Manevi sorunu mi var? Maddi sorunu mi var? Yardıma mı ihtiyacı var? Bir sorun, bir hastalığı <gülüyor> mı var? Hatta sahabe ne buyurdu? Resulullah Efendimiz buyuruyor diye eğer yardıma ihtiyacı varsa yardımına gidelim. Eğer hastaysa ziyaretine gidelim. Bir sorun sıkıntı varsa gidip hep beraber onu halledelim. Ya birilerini yanına alıp kendisi giderdi ziyarete ya da Birilerinin gönderildi, bir bakın, bir sorun var derdi. İşte kardeşlik böyle, mümin kardeşlik böyle, merak ediyor. Cuma günü eğer haftalık toplantıysa, ne diyoruz kardeşlerimize? Bir sorunuz varsa, burada söylemeniz gerekir. O neyle ilgili olursa olsun. Hatta söylüyoruz, eğer... Birinin, bir kardeşimizin zahiri olarak evinde yemeği yoksa, unu yoksa, yağı, şekeri yoksa ne yapması lazım? Gelip burada söylemesi lazım. Arabiliyorsak alacağız. aramıyorsak evdekini paylaştıracağız. Bu işin başka bir seçeneği yoktur. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir dedi. Bu laf böyle havada kalmamalıdır. Bu hav havada kalacak bir laf değildir. Yok, beni ilgilendirmez işte. Bana ne? Yani ben kazanmışım, ben niye ona yedireceğim? Yok böyle bir şey. Allah sana kazanma imkanı tanımış. Onun rızkını da sana vermiş. Bu demek değil ki yani, çalışmayalım, yatalım, birileri bize baksın, bana sana gelmez. Bu, bu demek değildir. Allah müminleri anlatırken onlar zor günde, dar günde, açlık gününde infak ederler dedi. İkram ederler dedi. Evet. Onun için kardeş olmak lazım. Ne buyuruyordu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Cennete giremezsiniz, iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız, birbirinizi sevmedikçe. Birbirimizi sevemedikse iman etmemişiz. Hiç başka yerde acaba benim durumum nasıl diye düşünmeyelim. Bakmayalım hiç. Bakalım. <gülüyor> Müminleri seviyorsa, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenleri seviyorsa bir istisna var mıdır? Bir istisna vardır. Nedir o istisna? Eğer biri sana düşmanlık yapıyorsa onu sevmek zorunda değilsin. Allah istisna'yı böyle yaptı. Size düşmanlık yapanlar, sizi yurdunuzdan çıkarmak isteyenler, evet, müstesna dedi. Onlar karış. Onlardan başka hiç kimseye düşmanlık yoktur dedi. Ne kafire, ne müşrike, ne Yahudi'ye, ne Hristiyan'a düşmanlık yoktur dedi Allah. Yani Allah kuruma düşmanlık yapma dedi. Kafirdir, kafir de benim kafirimdir, sen diyor. Ama diyor, seni kovuyorsa memleketinden, çıkarmaya çalışıyorsa, sana zulme ediyorsa, bu karış dedi. Sen kendini savunacaksın. Bu kendini savunmak demek. Bir de eğer mü'min böyle yapmaya kalkışıyorsa, onun halini ona göre anlamak gerekiyor. bir لِيْحَكْمِ الرَّبِّكِ Rabbinin hükmüne sahb et. Evet. Rabbin bir konuda hüküm vermişse o hakimdir. Onun bir murabi vardır. Rabbin hükmüne saadet. Bu hitap Resulullah Efendimiz'e de aynı zamanda. Ve <gülüyor> inne Çünkü sen bizim gözetimimiz altındasın. Ve sabbih bihamdi <gülüyor> rabbike hina taqum. Rabbimi hamdide tesbih et. Kalktığında, doğrulduğunda, ayağa kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Bir iş yaptığında, bir iş yapmaya kalkıştığında, akşam yatıp sabah kalktığında evet, Rabbini hamd ile tesbih et. Rabbinin yoluna gir, yürü. Allah'ın sana emrettiği şekilde hayatını sürdür, yaşa. Rabbine hamd et. اِنَّ تُعَزِيْفُمْ Eğer sen onlara azab edersen. Bu Hz. İsa'nın kıyamet günü Allah'ın huzurunda kendini savunurken söylediği <gülüyor> sözdür. Allah Hz. İsa'ya sen mi beni ve anamı Allah'tan başka ayrıca iki ilah edinin dedin onlara. Hz. Evet, Hazreti İsa ne buyuruyordu haşa ya Rabbi sen bundan münezzehsin ben hakkım olmayan şeyi nasıl söylerim ben onlara sizin de bizim de Rabbimiz Allah'tır dedim ben işlerindeyken buna müsaade etmedim ama sen beni işlerinden aldıktan sonra onlar üzerinde güzeltişi sendin dedi onu sen biliyorsun dedi onlar ne söylemiş ben bilmiyorum benim hakkımda ne söylemişler Allah'ın oğlu mu demişler, ilah mı demişler? Ben bilmiyorum. Onu sen biliyorsun ya Rabbi. Sonra dedi ki, eğer bunlar böyle yapmışsa, in taaziybhum eğer sen onlara azap edersen ve in ibaduk onlar senin kullarındır. Sen onlara azap edersen onlar senin kullarındır ve in tafrilhum eğer sen onları mahfirlendirsen ve in neke entel azizul hakim. Sen aziz ve hakimsin. Muhakkak ki sen aziz ve hakimsin. Mesela bu ayet aslında nasıl biter diye beklenir. Ve tağfir eğer sen onları mağfiret edersen ente rahim gelebilirdi mesela. Sen gafur ve rahimsin diyebilirdi. Ama öyle söylemedi. Sen aziz ve rahimsin dedi. Bütün şeref sana aittir. Senin hikmetinden sual olunmaz. Ben senin işine karışmam dedi. Sen kafirler için ebedi cehennemi takdir etmişsin. Ama bugün sen desen ki ben affettim desen hikmetinden sual olunmaz. Kimse senin muradını anlayamaz. Hikmetini anlayamaz. İstersen öyle de yaparsın dedi. İnnemessadaqatu sadakalar lil fukarai. sizin vereceğiniz sadakalar fakirler içindir vel mesakin miskinler içindir miskinler fakirden daha fakir en fakir vel amilin bir de çalışanlar içindir o zekati toplamada Allah yolunda çalışanlar içindir aleha vel muallafati kulubum. Bir de kalpleri İslam'a sındırmaya çalıştığımız insanlar içindir. Bunlar Yahudi, Hristiyan da olabilir. Ve Bir de boyundurluk altında olanlar. Yani hürriyetini kaybetmiş olanlar içindir. Köleler gibi. Vel garimin borçlular için. Ve fi Allah yolundakileri için. Ve sevil yolda kalmış yola bırakılmış, yola terk edilmiş. Oranları için. min minallah. Bu Allah'tan sizin üzerinizde farzdır. Allah bunu sizin üzerinizde farz kılmıştır. vallahu alimun hakim. Muhakkak ki Allah alim ve hakimdir. Allah sadaka vermeyi farz kılmıştır. Kimlere? Fakirlere, miskinlere, evet, o zekat toplamada çalışanlara kalpleri İslam'a sınırılmak istenen kimselere, evet. kölelere, hürriyetini kaybetmiş olanlara, hapistekilere mesela yani. Evet, borçlulara, borcu varsa da Allah yolundakilere, bir de yolda kalmışlara, yola bırakılmışlara evet, Allah'tan bir farzdır. Allah alim ve hakimdir dedi. kaç kelime daha söyleyeyim. Ben bunu tamamlayayım. Aslında bitirmeye çalıştım ama bitmedi. Bir dakika sohbetimizde Allah'ın Kadir ismini hep beraber anlamaya çalışacağız. Kaldığımız yerden devam eder. Üzerine de Kadir ismini anlatmaya çalışırız. Hem bu arada Allah'ın takdiri daha güzel, kaderi daha güzel anlaşılmış olur. Bu konuyla ilgili iki ayet kalmış onları da okuyayım. Mesela Allah bu ayette yetimleri söylemedi. Niye yetimleri söylemedi? Evet, sadaka için evet köleler dedi, borçlar dedi, fakirler dedi, miskinler dedi, yolda kalmışlar dedi, Allah yolundakiler dedi. Ama yetimler yok burada. Evet, yetim zahiri olarak anası veya babası olmayan demektir. Daha doğrusu bu hayattaki desteğini kaybetmiş olan demektir. Ama yetim bir tek mal için anlaşılırsa bu yeterli olmaz. Bu doğru olmaz hatta. İnsan ana baba yetimi olabilir, ona yetim dedir. Ama yetimlik bir tek ana babanın yokluğuyla olmuyor. Eğer biri imanı kazanamamışsa o iman yetimidir. Kur'an'ı bilmiyorsa bilmiyorsa Dinlememiş, okumamış, anlamamışsa o Kur'an'ın yetimidir. Hikmeti anlamamışsa o hikmetin yetimidir. Eğer insani anlamamış, insanlığı anlamamışsa o insanlığın yetimidir. Her neden mahrumsa onun yetimidir. Evet. Kim yetime sahip çıkarsa. Allah da ona sahip çıkar. Evet. Onun için her konuda kimin neye ihtiyacı varsa neyi verebiliyorsak onu vermemiz lazım. Açsa doyurmamız lazım. Bilmiyorsa öğretmemiz lazım. Anlamadıysa anlatmamız lazım. Nasıl yardım edebiliyorsak yardım etip kazanmaya çalışmamız lazım. İmtihani kazanmaya çalışmamız lazım. Veskūne ma lafi buyuti min Bu hitap Resulül Efendimiz'in khanımlarına hitaptır. Allah hatırlayın dedi. Onu zikredin dedi. Onu unutmayın. Neyi unutmayın? Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti unutmayın. Onu zikredin dedi. İnallah hakane latifen habir. Muhakkak ki Allah latif ve habirdir. Lütuf sahibidir, ikram sahibidir. Evet, Nuru her zerreye tecelli etmiştir ve her şeyden haberdardır. Yani sizin ne yaptığınızı biliyor. Burada Allah neyi, tabi Resulullah Efendimiz'in aile hayatından örnek vererek ailemizde nasıl yaşamamız gerektiğini öğretiyor. Bir evde, bir ailede eğer Allah'ın ayetleri okunmuyor, hikmeti anlaşılmaya çalışılmıyorsa, o ev er Allah'ın rahmetinden mahrumdur. O evde melekler değil, şeytanlar oturur. O evde huzur olmaz. Sorun, sıkıntı olur. Allah evlerimizi nasıl kullanmamız gerektiğini öğretiyor. Allah'ın ayetlerini ve hikmeti sikretmemiz gerektiğini öğretiyor. Bize düşen eve gittiğimizde evde evet. bir ayeti alıp onun hikmetiyle beraber Allah'ın muradı nedir? Onu anlatmaya çalışmamız lazım ki Allah'ın bizden istediği ev olsun. Resulullah Efendimiz'in evi gibi olsun. Yoksa Filavun'un Nemrud'un evi gibi olursa ne olur? Oradan melekler değil. Şeytanlar bizim misafirimiz olur. Ancak cennet gibi bir evde gönül cennete döner. Gönül cennet olmuş olsa bile cehennem gibi bir evde, şeytanların bulunduğu bir evde gönül cehenneme döner. Evimizi cennete çevirmeye çalışalım. Allah'ın ayetleriyle hikmetiyle. Misafirimiz melekler olsun. Nebiler, Resuller olsun. Allah dostları veliler olsun. Allah hepimizi Allah'ı hakim olarak tanyanlardan eylesin. Amin. Anlayanlardan eylesin. Amin. Hepimizi hikmet ehli kılsın. Allah'ın hikmetinden nasibini alanlardan eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin.